Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Ala Rasulina Muhammedin Ala Alihi Ve Sahbihi Ya Allahu Ya Mu'in Ya Hannan Ya Mannan Ya Kerim Ya Gaffar Ya Rahim Ya Rahman Mevlana İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Samedani Şeriatın bir kabuk tarafı var dedi, bir de iç yani esrar, batın diye tabir ettiğimiz tarafı vardır dedi. Bazı insanlar sadece şeriatin kabuk tarafına aşıktır ve İslamiyeti sadece kabuktan ibaret görürler dedi. Bir kesim var dedi, bir kesim var bunlar, sadece kitaplarla yetinirler.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 batın tarafıyla alakaları olsa da o taraf peki şeriatın öz şeriatın e, olduğunu bilmezler diyor. Ya onlara göre var yok, kitap ne yazıyorsa ondan ibarettir. Kitabı aşıp da evet olabilir diyorlar şeriatın bir takım yani hakikati vesaire falan ama ama ama yani bilmesek de pek bir kaybımız yok der gibi bir halleri vardır. Hakikat var olsa da o şeriatın zahirinin ötesinde bir haldir buyurdu. Neticede sultan diyor ki bunlar bunlar her ne kadar şeriatın hakikati hakkında bir itikatları varsa da zahiri tarafında o hakikati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 Ve neticede Allah'ın müteşabi ayetlerinden bir nasip alamadılar. Sultan buyuruyor ki: "Ve taifetun uhra. bir kesim var buyuruyor. Alimlerden bir kesim var bin hasalet lehum alaka bitilke hakikati. Her ne kadar şeriatın ana öz tarafıyla alakalı bir ilişkileri ve irtibatları var ise de bunlar yani kitapları yutmuş adamlar bunlar ama vattaifatu ohra ve en hasalet leum alakatan bitilke her ne kadar her ne kadar şeriatin bir özünün olduğunun farkında olsalar bile velakinnhum ancak bu alimler lem lem yarifu ha ne zaman ki şeriatın bir özü, şeriatın bir iç tarafı, herkesi malum olmayan bir tarafının olduğunu bilemediler, evet. وَلَكِنَّمْ لَمَّا لَمْ يَعْرِفُوهَا حَكِكَةَ الشَّرِيَةً Var dediler ama şeriatın peki özü, şeriatın ana, peki cevheri odur diye bilemeyince bunlar itikat var. Ancak bilmeye gelince ne o peki vesaire? Yok, teorik olarak şeriatın bir iç tarafı var diyorlar. Nazari olarak şeriatın bir özü, ana cevheri, mantığı var diyorlar. Ama bilemiyorlar ki o ne? Bu olmayınca bel za'amu şeriate Bilakis şeriatı bunlar tasarlıyorlar, şeriat'a pek inanıyorlar. Maksureten alâs-sûrâ. Şeriat dediğin sadece suretten ibarettir. Yani statik hareketlerden ibarettir. Nedir o? İşte gördüğün gibi surette namaz kılarsın, oruç tutarsın, bir takım klasik şeyleri yaparsın vesaire, rutin şeyler. Haşasın mehaşasın, sanki şeriat, hani böyle bir kültür fizik hareketi midir, bir cimnastik hareketi midir, nedir yani? Surette ne gözüküyorsa işte din budur, oradan öteye vesaire falan filan bir takım şeyleri düşünmezler. Velev Ve ki nazari olarak inansalar bile, yok ya yani... İspat noktasında hiçbir becerileri yoktur. İşte günümüzün yegane hastalığı budur. Günümüzün yegane hastalığı budur. Allah'a giden yolda en büyük en büyük engel bu mantıktır. Bu düşüncedir onun için. Din değiştirmek, don gömlek değiştirmekten daha basit hale geldi. Niye? Şeriatın ihtiva etmiş olduğu ana gerçeği bilemediğimizden dolayı. Allah böyle tehlikelere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. i̇mam Cafer-i Sadık Rahimallahu Teala Saadattandır, silsiledendir. Bir keresinde ona geldiler, dediler ki مَا ne نَدُوْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا Üstad, Efendi Hazretleri, bize ne oluyor ki Mevla'ya biz dua ediyoruz, allah Teala dualarımızı kabul etmiyor. Mevla'ya dua ediyoruz, Mevla dualarımızı kabul etmiyor, bunun sırrı hikmeti nedir?" diye kendisine bir soru tevcih ettiler. O koca sultan buyurdu ki ''inneküm ted'ûne men lâ te'arifmûnehû'' Siz tanımadığınız bir Allah'a dua ediyorsunuz, Allah deyip duruyorsunuz, Allah'tan bir şey istiyorsunuz, yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz yaka, ama siz Tanımadığınız bir Allah'a münacatta bulunuyorsunuz, tanımadığınız bir Allah'a selam veriyorsunuz der gibi e ee, insan tanımadığına selam verir mi? Vermez. Bir Allah'tan bahsediyorsunuz ama tanımadığınız bir Allah'a yalvarıyorsunuz diyor. Şu anlattığın nokta Mevla'ya giden de, yolda en büyük takozdur. En büyük engeldir. Ne o? Şeriatın sadece suretiyle, kitap tarafıyla, yazı tarafıyla yetiniyorsun. Sadece kafayla meşgulüyorsun, Kalbe sıra gelince hiçbir hal yok, hiçbir hal yok, hiçbir hal yok. Dünya arenasında, dünya sahasında iş görmek Allah Celle Celaluhu ile irtibata bağlı. Mevla ile konta bağlı bir yerde modern tabirle. Öyleyse atı, asıl mesele o köprüyü kurmaktır. O köprüyü kurmaktır. Allah Celle Celaluhu bilinmeyen ilimlere vakıftır. Kulu ne kadar kendisini iyi tanırsa, ne kadar kendisini iyi tanırsa, yani ulema-i olursa, kafa ve de özellikle kalp ilimlerinde mümtaz olursa, Allah Celle Celaluhu kimsenin bilmediği, fakat kendisinin bildiği ilimleri ona öğretir. Cenab-ı Celle Celal'ın dünya ile alakası yoktur. Namışaran'ın buyurduğu gibi dünyayı yarattığı andan itibaren bu ana gelinceye kadar Allah bir kere olsun dünyaya rahmet nazarıyla bakmadı. Allah dünyayı bu kadar sevseydi onu kafire vermezdi. Allah dünyayı bu kadar sevseydi kafire efendim bunu vermezdi. Ama onun nazarında sevilmeyen bir şey olduğu için işte Müslüman'a da veriyor, kafire de veriyor. Hatta şu an kafire daha fazla veriyor. Sevilen bir şey değil diyor İmam-ı Şahran-ı Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hususiyeti bu değil mi? Mevla'nın peki dünyayla alaka ve irtibatı olmayınca Allah Celle Celaluhu e dünyaya metelik vermeyen kullarına da sahip olduğu kemalatın aynısını ihsan ediyor. Ulema-i Rasihun'un farkı burada. Yani, yani sen şöyle kabul et. Aşk! Aşk, aşkın gıdası Allah'tır, Allah. Aşk Allah'a benzemektir, aşk Allah'a benzemektir, aşk Allah'a benzemektir, gerisi Fasafiso. Aşkın öyle bir galeyanı var ki ulema-i orada zaman ve mekan mefhumu yoktur. Bu, bu adamın, bu insanın kariyeriyle, ilmi kariyeriyle, Kur'an'a hakimiyetiyle sadece kitapla getiren insanın kariyeri mukayeseye bile girmez, diyor sultan. Dervişlerden bir tanesi aşk ve vecd böyle murakabeye dalmış böyle. Yanına uğrayan bir dostu diyor ki, ''Aa sen ne yapıyorsun burada? Yalnız, yalnız oturuyorsun.'' diyor. O da diyor ki, ''Ben Rabbimle beraberdim.'' diyor.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 Ben Rabbimle hem haliken, Rabbimle kucak kucağı iken diyelim ki toz şekeri çayın içerisine döktün karıştırdın. Haniye şeker? Haniye su, eski su vesaire? Şekerli su ortaya çıktı. Ee ama toz şekeriyle suyun arasına bir hararet girdin. Bir hararet girdin. Ne o diyelim sıcak su, suyun sıcaklığı. O sıcaklık var ya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 Bu adamı kalkıp da, Mevla'nın bu dostunu peki, kalkıp da böyle olmayanla mukayeseye girip, yanlış değerlendirmeler ve mukayeseler insafla bağdaşmaz. Ulema-i Rasihun'un böyle bir hali vardır, ulema-i zahirde büyüktür eyvallah, onlar da mümtazdır vesaire ama herkesin peki, Çizgisi bellidir, hududu bellidir, din hududa riayet etmektir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Nakşi Meşayihin'den Necif Fazıl Kısakirek Rahmetli'nin Üstad'ı. Abdülhak Hamid Tarhan'ı aldım getirdim diyor, Abdülhakim Arvasi'ye. Abdülhak Hamid Tarhan, meşhur Osmanlı Edebiyatçısı. Abdülhakim Arvasi'ye tek bir soru sordu, dedi ki efendi Hazretleri, din nedir? Din nedir? Tek kelime istiyorum dedi, din nedir? Arvasi kuddesirru buyurdu ki din hududa riayettir dedi, o kadar. Din hududa riayettir, din hududa riayettir. Bu efendim duvarlar çoktan yıkıldı.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 Bu anlayış ideoloji haline geldi, bu anlayış ideoloji haline geldi, ilki haline geldi, ruh haline geldi. İşte burası tehlikeli cemaat. Tarlalar görürsünüz iki tane böyle yan yana, iki tane yan yana tarlalar görürsünüz. Birisinde kavaklar var. Veya birisinde bayağı yukarıya doğru uzanmış bitkiler var, mısır var, buğday var, onun yanında bir tarla daha var diyor Mevlana Kudüs-i Sirruh O ise o ise bu deminki efendim mahsullü olan boyatmış olan mahsulün boyatmış olduğu tarla kadar güneşten istifade etmez diyor, iyi dikkat et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 Öbür, öbür tarlaya mısır ekmişler. Mısır büyümüyor. Mısır büyümüyor. Mısır büyümüyor. <gülüyor> 50 santim kalmış, yukarıya gitmiyor. Senin peki yani koçanların ortaya çıkmadı. Karadeniz tabirle somakların ortaya çıkmadı. Peki beklediğin mahsulü nasıl elde edeceksin şimdi? Şimdi Mevla'nın bu ulemayı varisun dedi. Ee, İmam-ı anlatmaya çalışmış olduğu kesim ulema var ya kafayla kalp bilimlerini her ikisini bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın bu mümtaz kulu Cenab-ı Hak Celle celen sahip olmuş olduğu kamil mana kemalattan kamil manada istifade eden o mahsulünün boyu beş on metre olan bir tarla gibidir temsil. sen de sen de eğer bunlardan kavak boyu istifade etme gibi bir hissiyatın var ise bir zevkin bir alakaya ve ihtiyacın var ise ulema-i olursun inşallah teala. Yok yok benim güneş o kadar ihtiyacım yoktur. Ne kadar bana güneş vuruyorsa bu bana yeter deyip de işte iş bundan ibarettir dersen bitti Bittin, dersek bittik, dondurma gibi eriyoruz demektir bu, maazallah. Temel anlayışlar mühimdir, her şeyde temel anlayışlar mühimdir. Bugün batıya endeksli bir İslam imajı geliştiriliyor, bütün İslam aleminde. Yani batının kriterlerine uygun bir İslami anlayış. Eee? Bir yol anlayış. Öyle bir din ki, öyle bir din ki, öyle bir din ki suyu çıkarılmış, posası kalmış bir portakal misali. Allah böyle din göndermedi. Eskiyi tanımamanın getirmiş olduğu hezimettir bu. Bunlar peki onları tanımamaklarının getirmiş olduğu bir tortudur bu. İmam-ı azan, Ebu Hanife Rahimallahu teala bir talebesi vardı. Misar ibn Kidam diye. Adı Misar ibn-i Kidam, kendisi. Kitaplar diyorlar ki, Cenab-ı Celle celal daha kadar kaybolmuştu ki, yani ubudiyette kullukta o kadar muazzam bir çıtayı yakalamıştı ki şu alnın derisi, alının derisi bir tarafı kalkmış, öbür tarafına efendim yani yatmış gibi bir hali vardı. Derileri katlanıyordu arkadaş, derileri katlanıyordu arkadaş. Secceden dolayı derisi, derinin bir tarafı öbür tarafı üzerine yumuluyordu arkadaş.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 rastgele kavun almıyorsun arkadaş bu ilim ilim ilim eşittir Allah İmamı Rabbani Kudüs'ün sırrı buyuruyor ki bazı insanlar tarikatta kemalat sahibi olurlar zannederler ki fena fila ulaştık biz hey, kemalatı velayetten uçtuk kemalatı nübüvvetin efendim, burcuna konduk zannederler diyor ne alakası var diyor onlar onlar o bazı müritler Mevla'ya değil en sonunda anlıyorlar işi ama işten geçiyor diyor. İnsan bazen bu yolda Allahu Teala'ya ibadetini zanneder diyor. Ama ne Allahu Teala ibadet ki? Ya ruhuna ibadetmiş diyor. Ruhuna ibadetmiş diyor. Ruh cenabattan güzellikleri kopyalayınca, o güzellikler sahneye gelince insan zannediyor ki aha ben Mevla'yı buldum, tamam vesaire. Bekle buldun diyor. Ruhuna taptın diyor 30 yıldan beri diyor. Bak nereleri zorluyor adamlar. Abu Ebe kemin operatör doktoru var da havu ilmin peki operatör doktoru yok mu? Ama işte bunlara değer verildiği zamanlara bakıyoruz. İnsanlar ne kadar mutlu, insanlar ne kadar bahtiyar. Şimdi ise hadi ondan, hadi oradan vesaire, O ne anları bu işlerden, bilmem ne, şu bu vesaire. Çok fena halimiz var. Onlar birer güneştir. Onlar birer güneştir. İstifade ne kadar fazla oluyor? Oluyor. Tamam. Allah'ın güzelliklerine sahip olmak da o kadar güzel oluyor. Şey Ahmedi Bedavi Kudsi sırru Mısırla Allah dostu sokağa çıktığı zaman yüzüne peçe kordu kendisi. Niye? Cenab-ı Celle Celaluhu. Çünkü İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi Allahü Teala bir insanın ruhuna bir takım güzellikler ihsan ettiği zaman insan ruhen yükseldiği zaman o güzellikten bedenden nasibini alır diyor İmam Rabbani. Aşk budur işte arkadaş. Ruhunda da öyle fırtına esiyor ki beden bile icabında orada bir değişikliğe maruz kalıyor. Ahmed i Bedevî Kuddize Sırru'nun siması o kadar güzeldi ki sokağa çıktığı zaman yüzüne peki bakan takıldı. Adam kendisini ayıramazdı. Milleti rahatsız etmeyeyim diye şu peçemi verin derdi evdekilere. Yüzünü kapatır da öyle sokağa çıkardı. Bir insan... Allah da kadar fani ki yüzünü gösterdiği zaman insanlar zınk deyip olduğu yerde kalıyor. Bu insanlar bitti mi yoksa cemaat? Veli kalmadı cemaat, veli kalmadı cemaat, veli kalmadı cemaat. dal za'amu şeriatu meksuratan ales bu insanlar peki şeriatı sadece görüntüden ibaret zannederler ve zannû ek şeriat denen şey şeriat denen şey peki kabuktan ibarettir ötesi metesi yoktur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 Mineralleri hakikaten tamam mı? Benim için faydalı mı, değil mi diye bu ilmin peki minerali yok mu? Bu tasavvurun böyle sadece kitaptan ibaret kalan peki kişiler e, şeriatın peki bir özünün olduğunu şeriatın ötesinde kabul ederler. Peki Caram işte bundan dolayı Lem bu insanlar sadece kitapla, sadece peki hafızlıkla, sadece ezberle yetinip de öteye duvarın ötesine sarkamayan birtakım ilim sahibi olan insanlar olan lem lem yüdirekuyor hakikate tilke anlattığım bu gerçeğin özünü anlamıyorlar anlamıyorlar anlamıyorlar hoca nasıl hocaysa rabuta'yı inkar ediyor rabuta kadar dünyada ayan beyan bir şey yoktur bir yerde hayat rabutadan ibarettir desem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 Hayat, hayat komple rabıtadır. Din orada belirleyicidir. Din belirleyicidir, din belirleyicidir, din belirleyicidir. Diyorlar ki, rabıtada öyle bir keyfiyet vardır ki doğrudan dolum yaptırıyor insanı Allah Celle Celaluhu'dan. E ee, ama adam işte nasıl alimse, nasıl hoca ise peki, a işte rabıta şudur, rabıta şirktir vesaire. Yani dünyada bu kadar boş ve kov, yani bir iddia olamaz ama bak nerelerden nerelere geldik düştük peki. Sevenin sevgilisiyle beraberliği şirk midir Allah aşkına? Ben seni sevdim, e, ee, Seni hatırlıyorum peki ben müşrik miyim? Yavrunu seviyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, çerçeveleyip onu vitrine koyuyorsun peki. Ona baktığın zaman gözlerin doluyor icabın, yavrum diyorsun, cansız kağıdı öpüyorsun, bu da bir rabıtadır peki. Veyahut diyelim mesela bazı insanların heykellerini yapıyorlar. E, onları seven insanlar peki onlara karşı kendilerin, ki kendilerince bir muhabbet ortaya koyuyorlar, o da bir rabıtadır lügat manası itibariyle. Dünya rabutasız gitmiyor, herkesin herkesin birisine rabıta vardır ama bu işin hakikası ve gerçeği nedir, e, bunu da beyan etmek hoş İslamiyet'e düşmüyor mu? Peki Allah'tan korkan Cenab-ı Hakk'ın biricik nadide, cici, ulema-i düşmüyor mu? Bunların yaptığı bundan ibarettir. Ebu Talib-i Mekkei, Raimallahu Teala, Kutu'l-Kulubu'nda der ki... İki türlü ilim var hatta, evet. hatta iki türlü fıkıh vardır diyor. fıkıh zahir, fıkıh batın diyor. fıkıh zahir, halebi sahir gibi, mülteka gibi, nur-i gibi, namazımızdan, orucumuzdan, haccımızdan, zekatımız vesaire. Peki fıkıh-ı ahkamdan bahseden ilimdir diyor, zahiri fıkıh. fıkıh batın ise kalp ve kalbin amelleridir diyorlar. Ha İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafir İmamullah, Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik rahimehullahu teala rahmeten vasi'atan bunlar şeriatın zahir tarafını peki bir sisteme sokmuşlar, sistematize etmişler peki insanlar arkadan gelen insanlar hangi fetva ile amel edeceklerini bilsinler diye, bilsinler diye. Peki a kalbi amelleri ise Kalbi amelleri ise Mevlana has dostları ulema varisun. Yani ehlullah, yani şeyh efendiler, kaddesallahu sırarhum. Bu insanlar peki bir düzene soktu diyor. Bu bu insanlar o amelleri sistematize ettiler peki. E Fenametdiler peki. Fenametler peki. Fenametler peki. Nedir bu geri kafalılık? Nedir bu anlayışsızlık?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 bu insanların peki imandan mahrum olarak ahirete gitmelerinden korkulur diyor. Bak iş nereye vuruyor görüyor musunuz? Bütün mesele peki şu dünyadan Müslüman olarak memin olarak göçüp Allah'a gitmek değil mi? Ama ama öyle gaflar yapılıyor ki, öyle tahtalar kırılıyor ki, neticede neticede dönüşüm mümkün olmuyor ve Cenab-ı Celle, Celle bırakmıyor ki hakkı anlasın. Bu tipler eskiden de vardı. Günümüzde zaten aldı başını gidiyor. Ne kadar istiyorsun? Ortalık kaynıyor. Ve ki bu insanlar bu ulemayı zahir, büyük adam ama eksik.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 Orada Cenab-ı Cellece doğrudan sanki sana bir kablo çekiyor. Allah-u Teala o ayetlerin şifresini sana çözüyor. Ağaçlar, ağaçların kökleri neyle beslenirse dalları onu belli eder arkadaş. Eğer bir ağacın köküne su dökersen tamamdır. O ağacın dalından veya meyvasından belli olur neyle beslendiği. Eğer ağacın dibine zehir dökersen, ağaç peki meyvesi zehirli olur. Ağacın peki köküne şeker dökersen, şerbet dökersen, meyvesi ona göre belli olur. Ağacın dibine asit dökersen, ağaçta yeşil diye bir şey arama, meyve diye arama. İnsan eğer bir ağaçsa, insan beslediği, beslendiği kaynak dikkat etsin insan beslendiği gıdalara dikkat etsin gıdadan maksadımız ne peki itikadı ilmi vesaire e eğer sen de suyla beslenen bir ağaç gibi şirin şirin meyve vermek istiyorsan ulema-i varisun dedi hem hak işin zahir tarafını hem işin batınını götüren alimlerden istifade etmeye bak وَالْعُلْمَاءُ الرَّاسِخُونَ وَالْعُلْمَاءُ الرَّاسِخُونَ هُمُ الْوَارِسُونَ فِي الْحَقِيْكَةِينَ Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hakiki manada varis olan Efendimiz'in ilmine peki ee, varis olan Efendimiz'in ilmini miras olarak alan insanlar bunlardır bunlar bunlardır bunlar bunlardan Rabbim bunlardan Rabbim şu mazlum kulları ayırmasın Amin. Osman Yüksel Serden geçti. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Necip Fazıl Kısa Kürek'in arkadaşıydı. Necip Fazıl'dan bile yani çok daha e, aktif ve mücadeleci bir insandır. Bu davanın hamallarını yapan, bu davanın çilesini riske eden, ısırtlayanlardan birisi de oydu. Makamı cennet olsun. Amin. Akifhan diyor ki rahmetli Urfa'ya geldi. Gelmeden önce bana telefon etti. Akif Akif Urfa'ya geliyorum. Ona göre beni garajdan al dedi. Aldım onu diyor getirdim doğru Halilurrahman camisine Urfa'da meşhur cami. Getirdim onu bir namaza durdu. Şöyle baktım şey diyor Osman yüksel e diyor Osman Yüksel namazda gözüküyor ama namazda değil diyor. Namazda gözüküyor ama namazda değil. Mevla'ya peki bu kadar aşık olan bir insandı. Böyle bahsettiğim ulema-i ulemayı zairden de değil ama heyecanı heyecanı yani yerin altındakileri yerin üstüne çıkartacak kadar güçlüydü. Osman Yüksel Serden geçti. Allah gani gani rahmet eylesin. 56 dava hakkında açıldı. 56 kere mahkemeye gönderildi. Ama bu 56 e, hapse gönderilme işi var ya yani eee Habersiz ondan sonra bilmeden işlemiş olduğu suçlardan dolayı değil. Bazen var ya, bazen var ya bile bile suç işlerdi Osman Yükseler'den geçti. Beni hapse atsınlar diye. Çünkü derdi ki Mevla'nın cici kulları, Mevla'nın dostları dedi dışarıda bir tane kalmadı. Hepsi hapishanede dedi. Hapishanede her türlü güzellik var dedi. Dışarıda hırsızlıktan başka, yem yanlıktan başka bir şey kalmadı. Para, karıdan başka bir şey konuşulmuyor. Aklı çalışan Mevla'nın dostların hepsi hapishanede. Adam kasten, adam kasten. Suç işliyor ben hapishaneye koysunlar. Allah için ağlayanlarla beraber olayım. Bunu anlamıyor musun? <gülüyor> velima ve rasihun mel varisuna fil hakikati gerçekten Mevlana'nın pekii e, ilmine Resul Ekrem sallallahu ilmine varis olanlar bunlardır. Caelen Allahu subhanahu ve yakum Cenab-ı Celle Celaluhu bizleri ve sizi min muhibbihim bu insanları sevenlerden eylesin. Amin. Sevgin muhteremdir, sevgin muhteremdir. Aşk Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük sermayedir. En büyük sermayedir. Bu sermaye yaşadığı müddetçe, yerinde kullanıldığı müddetçe, yani... Ölmeden cennete girersin, cennete girmek için Sırat Köprüsü'nü geçmeye gerek kalmadan daha dünyadayken cennete girersin, girersin, girersin. Mehmet Akif Ersoy bir gün rahmetli Ferit Kam hocayı görmesi deli olurdu. Deli olurdu. Üsküdar'da oturuyordu Mehmet Akif Ersoy. Evini taşıdı buraya. Tam Ferit Kam rahmetli hocanın evinin karşısından ev tuttu. Ev tuttu ki her gün, her gün Ferit Kam'ı, <gülüyor> her gün Ferit Kam üstadım ki göreyim diye. <gülüyor> Surette bile ayrılığa dayanamıyordu onlar Onlar Devletin bu dostlarına bu kadar aşık Ey millet Şu an kimleri seviyoruz Kimlerin yüzüne bakıyoruz Meşayif diyor ki Meşayif diyor ki Bir insan kimi severse Bir insan kime peki aşk atarsa Bir insan kime muhabbet duyarsa Allah Celle Celaluhu Yarın o kuluna Sevdiği insanın suretinde tecelli edecektir Aha da bunu unutma Ahan da bunu unutma, ahan da bunu unutma. Kim, kimi severse, ama alim, ama zalim fark etmez. Ama şeyh, ama sahte şeyh fark etmez. Kim, kimi severse, Allah yarın, Allah yarın ahirette o seven kuluna sevdiğinin suretinde tecelli edecektir. Dünyanda gitti, ahiretinde gitti. Eğer aşk yerinde kullanılmazsa... Aşkın gıdası Allah'tır Allah. Aşkın içinde Allah var Allah. Caelen Allahu subhanahu ve yekum. Cenab-ı Hak Celle Celalü bizi de sizi de min muhibbiyim. bunları sevenlerden olsun ve muhtefi azariyim. Aynı zamanda bu büyüklerin peki yolundan gidenlerden eylesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Simme imdi inne ahi Mektup bitirdi. Şimdi birkaç bir başka bir konuya temasla Sultan diyor ki bu şey Cemalettin Efendi. Ennaçuriye. Semeynaki şey Meyan Nur Muhammed. Bizim diyor bir kardeşimiz var Meyan Nur Muhammed isminde diyor. Bu zat ezar min canibikum sizin tarafınızdan şöyle bir isteği bana iletti diyor. بَاَنَّكُمْ كُلْتُمْ Siz demişsiniz ki, bu mektubu yazan zata söylüyor. Bu Meyan Muhammed denen zat bana geldi ve sizin şöyle bir istek ve istemde bulunduğunuzu söylüyor. اِنَّ لَنَا min مِنْ مَشَايِخِتْ سَلَاسِل۪ي الْغُخَر۪يمِ Bu efendim Şeyh Cemaleddin Efendi, İmam Rabbani'nin bu mektubu yazmış olduğu, Zat diyor ki bizim efendim diğer tarikatlardan şeyimiz var, e, elimizde diplomalar var, icazetler var. Ve ve nuridu min canibi en nakşibendiye eydan icazeten ve ve siz nakşibendiye tarikatından da icazet istiyormuşsunuz. Yani şeyhlik belgesi istiyormuşsunuz. Senin efendim mektubunu bana götüren getiren zat, bana getiren zat sizin peki e, tarikatta da icazet istediğinizi e, söylüyor. Diğer tarikatlardan işte Kadriye'den, Rufa'yı yeden, Rufa yeden Çeşdiye'den, Soğraverdiye'den, Kıbraviye'den icazetleriniz var mı diploma? Bir diplomada Nakşibendiye tarikatından istediğinizi söyledi diyor. Böyle bir teklifiniz var diyor. Bak şimdi ne yapıyor, bak bak. Eyü el kıymetli oğul diyor. El mükerrem, ey muhterem, peki, hizmetli zat, İnnel meşikate, bu yolda var ya Allah'a giden bu müstesna, Nakşibendi'ye yolunda, şeyhlik vel müridiyete aynı zamanda müritlik fit tarikatin Nakşibendi'yetel aliyyetin, bu mümtaz yolda, Şah Nakşibendi'nin ilkelerini etmiş olduğu bu yolda müritlik ve şeyhlik müritlik ve şeyhlik müritlik ve şeyhlik bi talimit tarikati ve teallumiha bi talimit tarikati ve teallumiha tarikatı, tarikatı öğretmek ve tarikatı öğrenmekle olur diyor dikkat bu yolda ilimsiz insana peki şeyhlik vermezler bu yolda müritlik ilimli oluyor ilimle Kimse aksesuara takılıp da peşine de üç tane peki, fedai ve ekip takıp da, kavuk sallayıp da şeylik taslamasın, taslamasın, taslamasın. Ne ilmi var, ne irfanı var, bununla birlikte peki, her şey ondaymış gibi havalar vesaire kaldırmıyor bu yol. Böyle sahtelikleri, böyle surette güzellikleri ne diyor? Ama, dinle, ama dinlemiyor ki, dinlemiyor ki. Boşluklar var, boşluklar. Bu boşluklardan birileri istifade ediyor, etmeye çalışıyor. Ne söylüyor Sultan? İnden meşyikte, şeyhlikte, ve müridiyete, müritlikte, yani sen şeyh misin sen? Sen mürit misin peki? Eyvallah. Peki bunun kriteri ne peki? Ölçüsü ne peki? Sultan diyor ki, bunun kriteri bir talim-i tarikat'i ve talim tarikat'i insanlara anlatmakla oluyor. Şeyh olan zat, tarikat-ı anlatacak. O kadar ki anlattı anlat, anlattı anlat, anlattı anlat. Müritlik nedir peki? Müritlik peki bu yolun esrarengiz ilkelerini bilme, öğrenmeye çalışmada da gayret etmektir. Şeyhlik de, müritlik de, şeyhliğin de, müritliğin de ekseni budur. Ekseni budur. Rabbani Kudüs'e Sırubi mektubunda buyuruyor ki, bir mürit diyor çok çok harika zuhuratları olsa, çok mükemmel keşifleri olsa, her hali keramet olsa bu yolun büyükleri diyor. Buna diyor o kadar beklediği kadar değer vermez diyor. Eğer ilim sahibi değilse... Bu yolda değer ve kıymet ilim sahibi olmakla olur diyor i̇mam Rabbani Kudüs'e sırrı. İlmin yoksa, ilmin yoksa, ilmin yoksa gerek tefsir, hadis, fıkıh, ulema-i ilimleri ve gerekse peki kalbi ilimler, bunlardan nasibin yoksa e işte ben rasul Ekrem'i gördüm, şöyle oldum, böyle oldum bilmem ne vesaire. Nice, içimizde mesela harika harika halleri olan kardeşlerimiz var emin olun bazen gıpta diyorum Yani ya yani herkes bir şeyler yapıyor, görüyor vesaire. Bize bir şey olduğu yok vesaire Bu ne iştir diye bazen böyle garipsediğim de oluyor. Sultan diyor ki, sultan diyor ki, eğer o zuhuratlara nail olan insanın ilimden nasibi yoksa bu yolun büyükleri, Nakşibendiye tarikatının büyükleri onun zuhuratına, keşfine değer vermez diyor değer vermez diyor. Değer vermez diyor. Ne derler? Mübarek olsun. Derslerine devam et. Efendinin de yaptığı bu değil mi? Sen çok etkisinde kalıyorsun. Ondan sonra günlerce seni o meşgule diyor. Hatta yani uçuyorsun, gidiyorsun artık. İnsanlara tepeden zürafa gibi bakar duruma geliyorsun. Halbuki, halbuki, halbuki ayarının altına karpuz kapı koymuşlar. Abbas Yolcu Ama orada birisi var diyelim. Orada birisi var. O sabah tanak kadar peki bu ilimlerle meşgul oluyor, e, oluyor. Tarikatı tamam eyvallah devam ediyor. Tin tin tin, tin gidiyor. Güzel mi güzel gidiyor. Öbür taraftan peki şu deruni ilimlerle meşgul oluyor aynı zamanda. Öğreniyor öğretiyor. Öğreniyor öğretiyor. Öğreniyor öğretiyor. Bu var ya bu işte bu. Aranan peki araç pozitif. Şeyh mürit aha bu. Aha bu. Aha bu dervişlik olaydı tacile hırka, Biz de alırdık 30'a 40'de yunus Emre kudde sezirdo. Bu iş aksesuarla bitmiyor derviş. Bu iş aksesuarla bitmiyor derviş. Arabanın kaportası var ama marş basmıyor. Marş basmıyor. Marş basmıyor. Bu yolda şeyhlik ve müritlik, şeyhlik ve müritlik peki? Demek ki tarikatın öğretilmesi ve teallumiha aynı zamanda e, öğrenilmesi ile mümkün oluyor. La bil Vahşacarati. Yoksa külahla, vay işte efendim, benim külahım yeşil veyahut da ben Mevlevi külah giydim, oldum Mevlevi. Veya eskiden, eskiden tarikatların müritleri belli olsun diye, yani giysilerinde de biraz böyle farklılıklar oluyordu.